Aziz Sıttık kardeşlerim, iki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün Masumlar Taifesi'nin ve Ümmi İhtiyarlar Cemaati'nin bana Yadigar olarak gönderdikleri parçaları havi, büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında ta Kastamonu'da yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş, bunda kanaatim geldi ki… Peylesoflara ve muannitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası, en büyük bir vasıtayı galebedir. İnatları kırıp, insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmilerin parçalarını üç mecmua içinde cem etmiştik. Ve mecmuanın başında bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum. Hem bununla Risale-i Nur'un makbuliyetine delalet eden sekiz parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve kerameti Gavsiye ve Aleviye ve işareti Kur'aniyeden başka, lahika vesaireden üç dört parça daha ilave edilen mecmuanın başında yazılmaya layık bir parçayı leffen beraber gönderiyorum. Umum kardeşlerime, bilhassa masum ve ümmilere selam ve dua eder ve dualarını istiyoruz ve bin maşallah ve bârekallah onlara deriz. Onların yazılarını kimler görüyorsa takdirkarane meftun olur. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakitlerinden 50-60 talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler. O parçaları üç cilt içinde cem ettik. İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların numune olarak bir kısmı şunlardır: İsimleri, yaşları. Ömer, 15. Mustafa, 13. Hafız Nebi, 14. Hicret, 15. Hüseyin 11, Ahmet Zeki 13, Ayşe 11, Hafız Ahmet 12, Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12. İşte bu mecmuadaki risaleler bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki Risale-i Nur'da öyle bir manevi zerk ve cazibedar bir nur var ki Mekteplerde çocukları okumağı şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk, Risale-i Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki, Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak. Ensal-i atiyede devam edecek, gidecek. Aynen bu masum çocuk şakirtler gibi, Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi kırk elli yaşından sonra, Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parça, 2 üç mecmua içinde derc edildi. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda, bu acib şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, Harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük kefeleri, Hacat-ı Zaruriye'den ziyade bir Hacat-ı Zaruriye'yi, Risale-i Nur'un hakayıkını görüyorlar. Bu ciltte, az vesaire altı cild-i aherde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tasihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki, sıkılma, bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumağı mecbur ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından, hem akıl, hem kalp hem ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri, başka ilimlere ve mariflere benzemez. Akıldan başka çok letaif-i insaniyenin kut ve nurlarıdır. Elhasıl Masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında iki fayda var. Birincisi, teenni ve dikkatle okumağa mecbur etmektir. İkincisi, o masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. El-Baqî huve -el kardeşiniz Said Nursi. Elhamdülillah. Bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmet-i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap, simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar. Liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber safiyane istihdam edildiğimiz bu Hizmet-i Nuriye'de, Bedii bir üstada hem talebe, hem katip, hem muhatap, hem naşir, hem mücahid, hem halka nasih, hem hakka abit olmak gibi cihandeğer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Alikamızın fazlı ile kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattür eden biz talebelerinizin kalplerini sürür ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o zatı ı zülcelale ki bizleri cehli mutlak derelerinden isyan ve küfran bataklıklarından lütuf keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili Üstadımız, iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili Üstadımız, biz kendimize bakıyoruz, Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe, Halik'ı ı Rahîm'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi üstad, parlak bir ayna, bir mazhar, bir ma'kes. Lisanı üstad, âli bir mübelli, bir muallim, bir mürşid. Hâli üstad, tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tevayfi Beşer'in ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim Beşer'in hâli, Bugün daha çok ıstırablı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zî idrak acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayyir duruyorlar. Şarkta Japonların malûf olmasıyla dünyanın selâhu selamete ve emnü emana kavuşması beklenirken deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlere gittiği zannıyla, merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahilhamd, Risale-i Nur'un Ali beyanatı, her ihtiyaçlı zamanlarımızda ihtiyacımıza koşuyor. En yüksek, en beli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte, bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı, ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı, yani İncil Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı ishâri ile ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika Aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisini bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine memur etmiştir. Bu ise müceddidliğini mahkemel lisanı ile her tarafa ilan eden Risale-i Nur bu mustarif perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili üstadımız başımızda ve en ali hakikatları taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur, elimizde oldukça, sevinçlerimiz hadd-i alınmaz. İşte bu hakikatların her bir cüzü, sahay faaliyete çıksa, her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. hususiyle inkâr-ı haşr mefkûresini mağlup eden, onuncu söz matbu nüsaları ve bilhassa gizli tabedildiği edildiği halde kendini serbest okutan, ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve inkâr ı ulûhiyet mefkûresini külliyatın külliyat-ı Nur, Hüccetül baliga ve meyve gibi edzaları meydanda inşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak imansızlığın emansız ateşini söndürüp âb Hayat bahşeden şarabı kevserini, bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El-Bâkî el, hu -el çok kusurlu talebeniz hüsrev. Zatınızın şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsn-ü Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsî namına kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda görmek benim haddim değil. Hem Risale-i Nur mesleği tarikat değil, hakikattır. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur bu hizmeti lillail hamt en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anhum ve Gavs-ı Azam'ın kuddises sırruhu ihbaratı gaybiyeleriyle şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazreti Ali üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Gavs-ı Azam, Kuddise ruhu da, kuvvetli bir surette Risale-i Nur'dan haber verip, tercümanını teşcih etmiş. Bu mahrem dört risale, Keramet-i Aleviye ve Gavsiye'ye ait dört risale, inşallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme ehl-i vukufu, onlara itiraz edememiş, yalnız bu yazılmamalıydı diye küçük bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdim, onlar sustular. Zaten übeysî bir surette, doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam'dan Kuddîs-e ve zeyn radıyallahu an ve Hasan Hüseyin vasıtasıyla i̇mam radıyallahu Ali'den almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire, onların dairesidir. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki, duanızın himmetiyle, on beş günden ziyade şiddetli bir hararet içinde, tehlikeli ve zehirli hastalığın, iki gündür tehlikesi geçti. Hastalıkla bir saat ibadet, bir gün kadar olması cihetiyle, inşallah yapamadığım çok hayratın yerini, bu hastalık doldurmuş ve çok kusuratıma da keffaret olmuş, fakat zafiyet ve hastalık devam ediyor. Latif ve manidar bir tevafuktur ki, dünkü gün, masumların mecmuası elime geçti, açtım. O mecmuanın başında, o masumların bir kumandanı hükmünde, ve Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmet'in, gayet zinetli ve nakışlı ve dikkatli yazdığı küçük sözler, başında derc edilmiş gördüm. Maşallah Marangoz Ahmet dedim, masumların çavuşu olmuş. Aynı günde bir mektubu elime geçti, açtım. Marangoz Ahmet'in gönderdiğimiz mektupları, arkadaşlara gecede okumak zamanında, iki çekirge mektubun başına gelip, ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken, İki güvercin, mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi, marangozun iki çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek, biz dahi Risale-i Nur'u tanıyoruz diye, lisan-ı halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş. Bu münasebetle, o mecmua içinde mübarek kahramanlardan, küçük Ali'nin biraderzadesi, masum ve küçük bir Abdurrahman olan Hafız Ahmed'in yazdığı, 8. şuahın 8. Remzinden bir sayfa evvel bir fıkra nazarıma değdi. Bir iki aydır size Risale-i Nur'un makbuliyetine dair yazılan mektuplarda, şahsımın hisse-i şerefi ve hüneri olmadığını ve sırf bir ikram-ı ilahi olmasına dair yazılan parçayı, bu fıkrayı, o fıkra'ya alakadar gördüm, size gönderiyorum. Onlara münasip bir yerde ilhak edersiniz. O fıkra, Celcülütiyen'in Fevkalade Risale-i Nura verdiği ehmiyetten şahsımın bir leması, bir hüneri olmadığına dairdir. Şöyle ki, orada demiştim. Hem ben itiraf ediyorum ki böyle makbul bir eserin mazharı olmak hiçbir veciyle o makamalıya katım yoktur. Fakat küçük ehmiyetsiz bir çekirdekten. Koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudret-i ilahiyenin şe'nlerindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i Nûru senadan maksadım Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve isbat ve neşirdir. Halik-ı Rahimime hadsiz şükür olsun ki kendimi kendime beğendirmemiş Nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefs-i emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Evet, kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakârâne bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin. Amin. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını rica ederiz. Aziz Sıddık Mübarek kardeşlerim. Sizin mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ve teessüd ediyoruz. Cenabı Erhamur Rahim'in emsali kesiresiyle sizleri müşerref eylesin. Amin. Bu Ramazan-ı Şerifte gerçi bir tesmim neticesinde ziyade sıkıntı ve ıstırap çektimse de Cenabı Hakk'a olsun ki sabır ve tahammül ihsan eyledi ve hastalığın ehemmiyetli sevabı da ızdırabın verdiği gaflet noktalarını izale eyledi. Dualarınız ile bu defa da o tesmimden tam kurtuldum. Fakat verdiği zafiyet ve sarsıntı ara sıra sıkıntı verir. Size yazmıştım ki nasıl Hizb-i Nuriye Risale-i Nur'un ve Ayetül Kübra'nın bir hülasasıdır. Öyle de on dakika zarfında Hizb-i bir hülasası bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden ve Ramazanda teelif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye Risalesi olan Ayetül Kübra'nın 33 mertebeyi vücu bu vücut ve tevhid 33 elsine-i külliye ile tezavür ettiği gibi ruh ve hayal ve kalp o noktadan öyle bir inbisat ve inkişaf etti ki her bir mertebenin söylediği la ilahe illallah şahadetini dediğim vakit o külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden Ayetül Kübra Güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir. Şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve İmam Ali'nin radıyallahu an ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim. Bu defa Isparta umum şakirtlerinin hissiyatiyle Risale-i Nur kahramanı Hüsnürev'in yazdığı mektup gerçe hakkım olmayarak bana ziyade hisse vermiş. Fakat Isparta ve civarı kahraman şakirtlerinin tam derece irtibatlarını ve Risale-i Nur'un tam kıymetini gösterdiğinden, ve mektuplarım içinde ve lâhikaya, hem daha münasip gördüğünüz makamlarda yazmaya layıktır. Size bir sureti yeni hurufla gönderiliyor. Pek çok alakadar olduğum Kastamonu ve içindeki ehemmiyetli kardeşlerim, Isparta şakirtleriyle vasıta irtibat, Mustafa Osman, hakikaten az bir zamanda çok ehemmiyetli bir iş görmesinden, birinci saftaki haslar içine girmeye hak kazanmış. Demek ihlası tamdır ki, Az bir zamanda, çok zaman işini gördü. Cenab-ı Hak, onun emsalini o havaleyle çoğaltsın, sebat ve selamet versin. Amin. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime birer birer selam ve tebrik ve dua ediyorum. Sayit Nursi